Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. içini huzurla dolduran Get It Right Fon. Modern Sabahlardan Günaydın sevgili sanatseverler. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Oktay Bey sizde günaydın. bir günaydın deyin de 2 saniye bile olsa acaba bugün 2 kişiler mi 3 kişiler mi 3 kişiler mi evet soru işareti özür dilerim. Bu tereddütü kafasında. benim yüzümden yaşadıysanız özür dilerim sevgili dinleyiciler. Geldiğimiz zamanda özür diliyoruz. Geldiğimiz zamanda özür diliyoruz. Özür dilemek, her sürekli zaman... özür diliyoruz Sürekli özür diliyoruz 40 yaşında adamlar Özür, özür dilemek isteriz. bir erdemdir çünkü O yüzden başka bir erdemli hareketimiz Vallahi... olmadığından bol bol özür Haydi dilerim Haydi dinleyicilerimize karşı Boynumuzun kıldan ince olduğunu her zaman Söyleriz Ne yapmamız lazım? Dile getirmemiz lazım Vermemiz lazım. Aradan vermemiz lazım Pahalı. Pahalı. Özür dileriz bize ağız eğlencesi oldu Sürekli ben günde bazen geri geliyor 5-6 sefer yemeklerden sonra özellikle bir özür diliyorum herkesten. Sizin öyle hakikaten çevrenizde şey var mı? Sürekli özür, özür dileyerek konuşan? Yok da bize çok yapıştı şey. bir ara bana şey diyorlardı. Sen niye sürekli özür diliyorsun diye. Özür dilerim diyordum onun da karşılığı olarak çünkü. <gülüyor> ha. Ha evet. O ama şeydi canım. Ya şey, özür dilemek bir yani, şey. O o bir bir orada yani de. Bu kalıp değil. Bu bir hayat görüşü. Ama benim Hayat yok. görüşünüz nedir efendim? Özür, özür dilemek. Bak diye ne kadar güzel. Direkt Eniştam öyledir. Neydi? Neysemin öyle? kocası. Özür dilerim ha. bir çayda ben alacağım gibi mi? Lafa girerken, laftan çıkarken, susarken yani. bazen özür dilerim susuyorum. <gülüyor> özür dilerim diye başlıyor. Yani gerçekten ama o e, ona böyle gösterilen şeye de inanamazsınız. Aman özür dilemesin biraz böyle şey yapalım da Kırılgan, naif o narin yapısını asla ya incitmemek lazım yavanlığı da yok değil yani Amacını Ama yani her söze Luke Skywalker diye başlayıp Luke Skywalker diye, diye bitirenlerden mi olmak istersiniz? istersin? Özür dileyen mi? Ben özür dileyenlerin tarafında olacağım Evet şöyle bir bakıyoruz Picasso'nun tablosunu 480 milyon liraya satmışlar Ne yapacağız? <gülüyor> Evet, Amerika'da... Soruyu doğru sorarsan ben cevabını vereceğim. Kime satmışlar? Müzayede evinde. E, Christie's müzayede Picasso'yu tanıyoruz çünkü. Evet. Para miktarını da öğrendik. Kime e, sattıkları yok. Beş sa neden bir konu. Bunu, Oo, çok buna enteresan. uyman lazım Fahri. Tam benim doğumundan hemen önce öldü biliyorsunuz <gülüyor> Picasso. Beş neye bir hırkağı kuralı vardır biliyorsun. Tamam. Haberde beş neden bir konu... Kuralı. Bunları Cez... söylemen lazım. Kimse güzel onu ya. Tablomuzun adı ceza Aynı zamanda özelden söylerim sana. Tamam. Böyle ortalıktan söylemeyeyim. Cezayirli kadınlar tablosu e, 179 milyon 365 bin dolara yani 480 milyon liraya satıldı. E, bu Bunların gerekti... bir kısmını bu adam stokladı mı acaba ya? Bu adam biraz çünkü göz bir adamdı. Surviving Picasso filmini seyretmiştim. Ben Cingöz, hmm. Cingöz Picasso diyor muydu? Picasso evet. Ama Kart oynamıştı? Aylıçık mı oynamıştı? hangisi oynamıştı Kart atlıbet oynadı. Kart altimet, Bana mı söylemiştin onu? Ge mi söylemiştin? birine <gülüyor> <kime söylemiştin gülüyor> söylemiştim ama orada çünkü yapıp yapıp aa ne güzel bunu sergi. sergiler Sergilerle naimim ben ya diyorduk kadına. Ondan sonra gizli gizli çıkardı ke Depo, bir depo tutmuştu bir tane. E tamam da faydası yok kendisine. Ay 3 tane resim yapıyorsa bir tanesini sergiliyordu. Diğerleri yallah depoya. yallah depoya. Ey Allah depoya. Kimi kimde? Onları önceden satmıştı. Şimdi mesela bu 190 milyona mı gitti? Vallahi 179 180 de Ege. Bunu çeki önceden bozduruyorsun ya bankaya veriyorsun. Bir komisyon oluyor falan filan. Onun gibi mesela bunu Ege'nin 50 milyona falan vardı. 50 milyona falan sattı bunu şey. Vallahi mi? Tabi tabi ama kimseye göstermedi de 2000 satarsın dedi adamı. Aa vallahi helal olsun. Parasında çatır çatır yedi. Daha kaç tane? Binlerce tablosu Hı. var. Egeciğim sanat dünyasına verdiğin bu değerli bilgiler ışığında biz yürümeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ha önümüzdeki bu... senelerde ucuzlayacak. Ben size söyleyeyim yani. Ya patates birçok patatesteki artış çok dikkat çekiyor. Picasso da da, aynı da da aynı şey var abi. tutuyor fazla, birileri evet. Stokçuluk yapıyor. Stokçu yapıyor. Piyasa birden şey oldu yani. Fail mikrofon hiç ayarıyla oynamadan şey. bağıra bağıra şeyini bozuna. Hiçbir şey yapmıyorum Ege. Hiçbir... İşte diyorum diyorum. Ses tonundan mı? Son bir Son 6 aydır yaşadığımız gerilim bu. Bir dakika. Ee, çok özür dilerim. Mi, mi? Benim tarafım Peki yeni de senin tarafın mı Ege? Benim mikserim. Mi? Ben... biraz kısarak kavga eder misiniz? <gülüyor> Siz tartışır mısınız? Ben Alt metine iniyoruz hemen Ege. onlar. Tamam, şöyle oluyor sevgili dinleyiciler. Bunlar ben bunlardan bıktım. Öncelikle onu söyleyeyim siz, siz Ben bunlardan tenelli bıktım tenelli Çünkü Fahir'in mikrofonunun bir olay olma durumu var ha, Son tamam, 6 ben. aydır bir sene Ege gidiyor ki Fahir mikrofonda düzgün Fahir'in tepkisini bir görün siz Hopam yani Hı. nasıl Nasıl bir tepki nasıl? Oktay ben senin mikrofonu Bir, bir in... kere ayarlıyorum Bak, tamam, efendim, bir, şey bir kere ayarlıyorum Sonra Öyle olay nasılsın sevgili dinleyiciler Bana geliyor hiç <gülüyor> istemediğim bir şekilde Ulan en kötü 20 yıllık radyocu sayılırım Ulan diye konuşuluyor Biliyorsunuz ki mikrofonun olduğu hiçbir Bir yerde, yerde küfür lanlı lunlu konuşulmaz. Lütfen. Doğru. Yani ben mikrofonum kısık zannettim. Ayarlar oldu mu? Ayarlar her şey ayarlandı. Hadi oldu. bakalım Ayarlar. o zaman Picasso konusundan sonra Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a geçelim isterseniz. Kim Jong-un. Kim Jong-un'un e, şu anda da halası kayıp. E, halası Abi kayıp daha önce ama amcası kayıptı, bulundu eniştesi, eniştesini e, biliyorsun kurşuna dizdirtmişti Kim Jong-un. Aa, nerede eniştem ya Allah Allah yemeğe de gelmedi Allah, Allah öyle bir de numara mı çekiyor? Bugün 6. kere enişte deniyor yayınla bakalım hayırlısı hayırlısı vallahi hayırlısı ee, vallahi işte herhalde Luke Skywalker'ı konuştuğum enişte bu hmm. zamanında kurşuna dizdirtmişti ondan sonra hala küstü halası. Ee, ondan Aa, sonra, halasının ha, beyni, halasının be, şey beyni mi? Tabii, o halasının kocası. Aile içinde bu tip şeyler hakikaten olay oluyor. Yani Yok teyzenin kocasının kurşuna dizdiriyorsun. Bir hafta onun dedikodusu. Evet, her yerde. Ve hep onun konusu açılıyor. Kol kırılır, yen içinde kalır. Yani aile içi meseleler aile içinde kalır. Yani kol, aile kol içinde kırılır. kurşuna dizdirmeler olur, boğdurmalar olur. Efendime söyleyeyim. Her bayramda ya, bunu gündeme getirmek ayıp. Evet yani. bunu. Aş artık. Diğer ülkelere, komşulara böyle dedikodu malzemesi vermeyelim. Kim Kiong Hui de şu anda kayıp ve iddia şudur geçen, daha doğrusu geçen e, Haziran'dan beri yaklaşık bir senedir kayıp olduğu söyleniyor. Hı hı. İddia e, eniştesinin kurşunu dizdirdikten sonra e, Kuzey Kore Devlet Başkanı halasını da, da üstüne beton döktürdü. Halasını da bir şekilde onu da çok sevdiği eniştemin yanına gönderdi. Eniştesiyle bir Enişte birlikte yani olsun seni diye. Seni çok özlemiş diye bir notla beraber valla eniştenin yokluğuna dayanamadı. Kuzey Kore'de rejime hizmet eden üst düzey bir yetkili e, uzunca süre e, Kuzey görevli rejime hizmet etmen var mı ya? Ben de tabii tabii vericime hizmet ediyorum falan. Biz Mecburi olsun. hizmet de, şey olur herhalde o. Mecburi hizmeti tamamladıktan sonra firar etmiş ülkeden. Firar et. Ee, firar. Dün. Fi. dün de neydi ya? Hücum. Sonra da <gülüyor> hücum, hücum, <mu>? etmiş. <gülüyor> hücum etmiş. <gülüyor> hücum etmiş. Hücum Ondan sonra firar ettikten sonra CNN televizyonla konuşmuş ve o açıklamış. Böyle böyle zaten halası da orttu efendim diye. Uzun uzun anlatmış. Hayırlı birisi ama en azından aileye düşkün. Kim? Evet canım. Kim Bazı böyle şeyler diktatörler var. Hep başkalarının yani aileden bir kişiyi hiç kurşuna dizdirmeyen ha yabancı muhalefet liderleri falan filan hmm. ya yani ilk önce ya yabancı sen, muhalefet liderleri yani, aile, aile dışından. dışından. Herkes rejim diye mi anlatılıyor ya Kuzey Kore'de? Bak rejim, mesela ben böyle haber... öğrendiğin kelime rejim olması işin zor Kuzey Kore'de. Bir de ben mesela Kuzey Kore'de çok rahat ederdim hiç biliyorsun geçen gün söyledim ya diyet yerine rejim kelimesini kullandım diye. Öyle gitsem mesela hiç kimse beni orada ayıplamazdı. Şöyle diyor devamında. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un rejimin 2 numarası ve halasının eşi olan Yongsan Tiki e, Tayyaki -e 2013 Aralık ayında öldürtmüştü diye var. Herkes rejime göre bir sıra numarası alıyor anladığım kadarıyla. Hı -hı. Ya nasıl tahtın varisleri var? Rejimin de e, varisleri oluyor. Sıradan gidiyor. Kim Jong-un da daha biliyorsun gencecik. <gülüyor> gencecik oyun. hakikaten. Ya, o Kuzey Kore'de de adam bol. Asa, asa tatlı, tatlı tatlı takılsın. Evlenmedi değil mi daha? Evlen, evlendi mi evlenmedi mi Oktay sana Kime söylemiştin Oktay onu evlendi diye Ben birinize uzun uzun anlatmıştım ya Neyse o kime, sana... takipçisi olacağız diye Tesisini koy Oktay devam edelim <gülüyor> <gülüyor> Takipçisi olacağız bugün e, Takipçisi olacağız dediğimiz en azından Unutturmayalım unutmayalım Dediğimiz bir olayın e, Bir facianın birinci yıl dönümü evet, Soma, faciası. Soma, faciasının. Soma faciasının Tam bir yıl oldu 301 kişiyi en azından kayıtlı olarak Bize söylenen Bilginin sonucu olarak e, edindiğimiz 301 kişinin öldüğü e, Soma faciasında bugün birinci seneyi e, doldurduk. E, bugün yine çeşitli e, bu yıl dönümünde çeşitli protestolar olacak gösteriler olacak onlara bakacağız ama bir kere daha e, şöyle bir hatırlayalım. Ölenleri analım Kendi ve kendimize düşünerek okuyarak. Ee, bir hatırlayalım neler olduğunu çok çok unutulacak şeyler olmadı çünkü bu bir seride yani biz takip edeceğiz e, diyoruz ama e, gerçekten de davayı son saniyesine kadar takip edenler var peşini bırakmayanlar var onlar da e, bize umut veriyorlar evet. diyelim ve reklam arasıyla devam edelim modern sabahlara modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar merifli şey Oooo Oooo Oooo Oooo Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanseverler. 8.51 oldu saatimiz. 13 Mayıs 2015 çarşamba sabahında. Buyursunlar. Ne oluyor dünyada ve memleketimizde? Çin'de bilim insanları sığırları genetik olarak e, ne yaptılar? Ayarladılar. Ayarladık. Bütün ayarladılar sığırla ayarlandı efendim. Sığırları ayarlama nesi et olabilir? Et şey, et evet. evet. Modifiye ederek etlerinde bulunan omega 3 oranını önemli oranda arttırmayı başarmış. Balığa döndü o zaman o. Balığa döndü evet. Ama, Ama yani Sır yiyorsun, levrek de da alıyorsun. Yine hayır, tatlı bir şey yok. Çiftlik debreyi özellikle. Tatlı tatlı bir şey yok ya. Eee çiftlik ineği. Tat yine, bildiğin sığır e e omega'yı koyunca levreğe dönüşüyor. Levreğe o. döner. Benzet um, olur. Levrektir o, levrek. Oktay levrektir veya çipura. Çipura mı? Evet. Hmm, bilim insanları eti faydalı inekleri yaratabilmek için o ne demek ya? Ben, sığırın eti faydasızlığı Zaten bugüne faydalı. kadar yani gayet Emre de İnekler düşman olarak gösterilmeye başlandı bize. Resmen hayvanlarda ırkçılık yapılıyor. Eti faydalı inekleri yaratabilmek için lüksi cinsi sığırlardan aldıkları yumurta hücrelerine e, elegans isimli solucanlar aldıkları e, fatbir genini çakmış. Baldan ne yapacaklarına şaşırdılar Bana yani. Bana bir elegans <gülüyor> solucan bir de lüki. Lüki miydi? Ee, lüksi miydi? E, lüksi. Lüksi. Aslında Elegans'ın ön adı da vardı çok uzun diye okumadım. Allah bana Elegans falan deyince sürekli e arabalar geliyor gözümün bir de Elegans diye bir şey Zannediyorsa heybetli bir hayvan gelecek gele gele solucan geliyor. Elegans panter olsa mesela. Hayvanda gelmiyor ki. Onu, ondan veriyor, onun ondan alıp ona veriyor. Ondan alıp ona veriyor. bir geni geliyor. Fat bir geni. Yumurtalarda yok muymuş ya Fat bir geni. bir mi? Çıpradan alsalardı. Hmm. Solucanlı cık, Bunda böyle Yamış yamış bir tat var Dediğin solucanta tadı olacak O zaman e, Omega en çok Fat de biliyorsun hmm, doğru. Ben tekrar etmek zorundayım Ne yapacaklarını şaşırdılar Ne yapacaklarını şaşırdılar Omega 3 ne yapıyordu Omega 3 mü Be Beyne 3. direkt <gülüyor> on kampo, Beyni böyle kampon Ama oluyordu. en çok solucanı Kuşlar yiyor Hiçbir kuşlardan Zeki cari Gerçi, yani Kuş beyni diye bir laf var ama Yuvalarını buluyor Kırlangıçlar Nerede yani her sene geliyorum ben de yola mı buluyorum eğer böyle bir şey çok havalı bir ki bugüne kadar fayır olarak... solucan yediğini görmedim. Her gün evine özellikle olarak gider abi ara, arabamla gelirim arabamla giderim. Fat sen başka yerden arıyorsun. Herhalde Olursun. başka bir yerde de kesin bal, bolca var. Balda mesela balda olabilir. Bal mı? Oktay bir bakar mısın balda Fat bir var mı? Bir bakıyorum abi. Fatmir Fatmir Fatmir fat Eser miktarda var. Ağzınız bal yesin demiş. Bir dinleyicimiz. Bilgi, Bilgi öyle demiş bize. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Bakalım nereye gidiyoruz. Günde 23 kez. Ee, erkekler günde 23 kez, kadınlarsa 16 kez ne? saate bakar. Hayır, ne yapar? Daha geçen gün başka rakamlardı bu. Hayır, onlar başkadır. O yoğuşma rakamları Hayır, değil. Hayır, bu şey. Ee, bu baş, başka bir şey. Bu şey dedim başka bir şey. Ne yaparsın? Günde 23 kez yaptı Erkekler... E... Tabii bir İngiliz erkeği gibi düşünün kendinizi. Şey, Mesela şu anda Liverpool'da yaşayan... De İngiliz erkeğim. Sabah ben Bir asil adamsın yani. Erkenden. Erkenden kalktım Ne yapacağız Erkenden kalktım. Hemen bakarım kartımda şey var. Toplu taşımla mı gidiyorum işe ben? Hayır. Bisikletinle gidiyorsun veya yayan... Ee, ben zaman, kahveye giderim ve şey derim. Beatles var. Hep bizim akrabaydı onlar. John Lennon falan diye Ne konuştum. kahvesi? Liverpool'da ya. değil miyim ben? Paba'da giderim diyorsun. Sabahtan ne pabu ya? Sabahtan ne kahvesi Liverpool <gülüyor> Çek, Aa, Liverpool Kral sabah kahvesi kahvesi sen kahveleri. Aa, canım, Liverpool Aa, sen Liverpool'da yaşamıyorsun ki EG. İngiliz genci dedin ben sen. Ona ben ona oktay için söyledim. Seni var ya Kuzey'de bir yer atacağım. Galler bölgesinde Galler yaşıyorsun. Bölgesi. Çiftçilikle uğraşıyorsun Hadi. Madem böyle al Tom, sana böyle. Tom Jones da büyük adamdı oldular bizim akraba derim. Aa Tom Jones dedin eğer bugün Tom Jones çalınmazsa bu şeyden sonra, bu sekanstan sonra vallahi hadi bi, vallahi söylüyorum. bir Tom Jones çalalım. Hanidir, hanidir çalmıyoruz. Dilayla istiyorum. Ama o kadar da şey Vay vay vay Dilayla. <gülüyor> vay vay vay. Günde 23 kez erkekler, kadınlar 16 kez. Artık sizi e, şey yapamıyorum Çok yani. meraklandık Fahir şu anda. Meraklar, meraklar. A, 16 kez aynaya bakıyorlar, eee. aynaya bakıyorlar. Eee, doğru ya yani. Liverpool'a önce aynaya bak doğru şimdi oturdu Fahir Kafada değil mi? Doğru 23 kez. Kadınlar erkekler daha mı çok bakıyormuş? E, daha çok bakıyor tabi Erkekler kadınlara kıyasla kendi vücutlarına daha çok hayran oluyorlar, geçiyorlar böyle. Bele bele bakıyorlar, kollara bakıyor, kalflara bakıyor, bakıyor, havun olmuş mu? Kadar, ben günde 4 kader kader defa dediğim. falan bakıyorum aynaya ya. O yüzden ortalamayı düşürüyorsun işte. Hiçbir zamanda bir İngiliz gibi olamayacaksın. İngiliz. Şu genetindeki Arnavutluk genleri <gülüyor> maalesef senin İngiliz olmana o kadar engel ki. Yani ben de fahiire e, katılmıyor değil. Her seferinde fahiir uşculuk yapma sonuç olarak falan diyesim geliyor ama adam Adam gibi adam olunca fazla adamlıktan haksız durma düşüyor bazen ama şu da var benim saçım mesela kısacık olduğu için. Hı hı. Ne bozulmuş olabilir Saçına, ki? başına bakmıyor diyorum. vücuduna Hiç. hayran Sen kendi vücuduna hayran değil misin? Bacaklarım sıfır kilometre kalçalarımdaki dirilik Onun için aynaya gerek yok, gerekiyor ki, kendini yok bir, bakıyor Kendini yoklamayı da sayıyorsan e, ay, Çünkü öyle. ara ara böyle bir el atarım faal? Tabii bu ayna kullanmaz vücuduna O zaman şey 50-55 benim Bu hissederek <gülüyor> Bütün gün biliyorsun bacaklarını Çok öfeler, güzel. ayaklarını öfeler, kulaklarını Senin öfeler. Senin yaptığın gibi başkalarına dokundurtmak o da sayılır mı? Dokun bak, dokun bak, dokun dediğinde yani kendin bakmış gibi o da sayılır mı? Sayılır. O sayılır. zaman güzel. Yani ben rakamı yükseltiyorum işte bu genetimdeki Adanalılık'ta e, İngilizlerle ne kadar akraba olduğumuzu en güzel gösterisi. Ben aynı Soru yaşta bakıyorum. Adana'da, İngiltere'de, Akdeniz ülkesi. Evet tabii. Ben aynaya bakıyorum, günde 23 kere bakıyorum. Şimdi bir hesapladım. Hı hı. Tam yani. Tam işte tam bir Konyalı. Körvü tutturan adam. <gülüyor> Körvü tutturan Konyalı yakalandı. Vücutlarına daha hayran erkekler bu nedenle sık sık aynaya bakıp kendilerini görmüştür. 23 biraz fazla değil mi ya? Oktay bak. 23 kere neye bakıyorsun yani? Yani bunun Günde zaten kaç 6, 7 gidiyorsun? tanesi tuvalete gittiğinde aynaya göz göze geliyorsun. E 3-4 defa 5 defa hani. Sen dükkanda kaç tane ayna var haberin var mı? Aa, camlara geçiyorsun, vitrinlerin önünden geçiyorsun. Hiç şöyle vücudun dikkatini çekmiyor mu? Elini yıkıyorsun falan filan. Onlar var. Elini yıkamak Elini mı? yıkarken de bakıyorsun. Adam, ya. adam bir de kaç kere elini yıkar ya? Her tuvalete gittiğini düşünürsen 5 -6 beş kere, 6 kere yıkar işte. 6 defa da... Her tuvalete görürken. gittiğinde ellerini yıkadığını mı iddia ediyorsunuz Oktay Bey? Erkekler dilde de işte e, seni ve Senin ben kendimi ne düşünüyorum. Ege'yi de Ege'yi de dışarıda neyim? bırakıyorum. <gülüyor> İkimizi düşünerek söylüyorum Fahir. Yok bunun Arnavutluk şeyinden yani yoksa bu da az gidiyor. Bunun bağırsakları çok çalışmaz bu. Günde bir iki o yüzden hep günde. Nasıl bir iki? Ben sana dün üç kere Ege nerede diye sordum. İkisinde verdiğin cevap tuvalette dedin ve kaba ifadeyle söyledin. Yayında olduğunu e söyledin. Sen bütün soruları şey arka arkaya sordum iki defa sordum da onda sen o sırada tuvaletteydin nereden biliyorsun Ege nerede? Ege nerede dedim diye. Evet ve benim de eklerimi buruyordu o esnada. Ben de canını açmış şekilde. Oy. Ama o da senin yoktu. ne oldu? Fire dokun bak dokunmak ya gerçek bunlar falan demişsin. Gerçekten. Bayağı üçümüz de yani sorunluyuz. Ben <gülüyor> pazar günü zaten WhatsApp'ta pazartesi size bacaklarımı göstereceğim mesajını gördükten sonra biraz ürkmüştüm yani. Ama selam anlamadım. Benim evet evet. Hatta yani. size de değil Oktay. Oktay sana pazar ertesi bacaklarımı göstereceğim. Ama yani oradaki şey... Çünkü sen yine tuvaletteyken biz başka Fahir'in sağlık sorunlarıyla ilgili konuştuğumuz için... vallahi sağlık sorunları için... hakikaten çok azaldı. İnanamazsınız yani çok azaldı dedim. Şimdi bacak konusu konuşuldu çok azaldı deyince hiç tüy falan kalmadı. Oktay tam istediğin kıvama geldi. gibi. <gülüyor> Yaza bomba gibi gireceksin Fahir. <gülüyor> Yok öyle değil. Öyle değil sevgili dinleyiciler. Yani vallahi hakikaten e, büyük varis mücadelemizde devam ediyoruz. Venüs yetmezlikten ötürü olan morluklar... Giderek azalıyor giderek azalıyordu Yüzyılın mucizesi Azalar sayesinde Azalarak bitsin demiştik herhalde olacak o iş Tom Jones dediniz buyursunlar Tom Jones size Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor Radyo Tü'nün 109. özel gösterimi Bu Perşembe günü Hesaplarıma göre hemen yarın Sinemaksimum Capa'da gerçekleşecek 21.30'da Ve ney Kanfirm film film Festivali ile aynı anda izleyeceksiniz Mad Max Fury Road'u Öyle böyle bir film değil sevgili dinleyici. Hakikaten çok övenler de var Bir Mel Gibson olamaz diyenler de var Kararı çok, halkımız çok, verecek Evet çok övenler kulübünde bir numaraya kadar yükseldim Mad Max Mad Max Mad Max, ben ben de bir mad, max. mad Max Evet yarışmamızı e, başlatıyoruz ben, e, çeviriyorum şeyi Şarkı Çarkı. Çarkı çeviriyorum. O talihli seçmek için çevirilen... Ha doğru mi? ya. Biz yarışmayı başlatırken ben... neyi çeviriyorduk? Şalteli, şalteri, şalter. Şalter. Şalter'i şalter on konumuna getir lütfen. On mu? Evet, Hı -hı. on ve off konumları var ha, sadece. Ben de altıda kaldı da ona mı getireyim diye <gülüyor> Tamam, on ve off. Tamam, ona getiriyorum. Şalter, o zaman... Şalter şu anda... Tamam, konu de sevgili dinleyiciler. Konumuz unutulmayan film sahneleri. Bunun canlandırılmasını da yapabilirsiniz... Aklımdan çıkmayan şöyle bir görüntü var diye de bize anlatabilirsiniz. Telefonumuz 210 330. Twitter'dan bize ulaşmak isterseniz de at modern sabahları kullanabiliyorsunuz. Mesela bak örneklerini yapayım da şey olsun. İsterseniz yapabilirsiniz. Mesela yerli film. Ee, yerli film deyince aklınıza ne gelsin? Mesela diyelim ki Şekerpare gelsin. Şekerpare'de Şener Şen. Akşam saati Ayşen Guruda ile İlyas Salman'ın odasını basacak. Baskın var. Mesela bu bir sahne Günaydın Ve... efendim Dört Günaydın. haftadır bunu bekliyormuşsun bu Günaydın Günaydın kimle görüşü? görüşüyor İrfan Bey hoş geldiniz Kim bey? İrfan, İrfan Bey İrfan bey değil Aa, Merhaba tanıdınız Ama siz kendinizi tanımadınız <gülüyor> O çok garip oldu yani <gülüyor> Ay, Hayır kulaklığı çıkarıyordum da o yüzden duyamadım bir Ondan ötürü bak... kulaklıktan ötürü Buyurun evet, İrfan orası. Bey nerelerdesiniz? İyiyim, çok uğraşıyorum. Çok şükür demeniz lazım diye İrfan Bey. İyi, çok uğraşıyorum, kafam çok karışık. Kolay gelsin efendim. Neyi mücadelese içindesiniz anda? Hayat, hayat. Hayat sizi erken yaşta, 45 yaşında yıprattı. Teşekkürler. Hangi sahne var kızınız İrfan Bey? Yaz kızım vardı yani. Ha Yaz, çapkın mıydı o film? 15 kilo ne, o, kilo. <gülüyor> ne, ne kadar küçük küçük düşünüyorsun. Perran Kutman. Perran Kutman'a şey. Küçük çocuğun, evet, çocuğun babanın suratına. Küçük çocuğun babanın suratına. Küçük babanın. Evet. <gülüyor> Ay bir kez daha yaşadım Peki efendim çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere. Teşekkürler güzel. güzel. Ama illa yerli film olacak diye de bir şey yok. Mesela biraz da yabancı filmlerden. Biraz da yabancı film. <gülüyor> Mesela size bak bir sahne yapıyorum hangi. Everybody this a robbery. Any fucking bitch move. When I last, every motherfucking last one of you. Aa çok güzel yaptın sahne. Oktay siz ikili misiniz ya? Tabii abi ikili sahne alıyoruz ya. <gülüyor> ikili sahne alıyoruz. <gülüyor> ne güzel ikilisiniz ya siz. Peki. Dediniz mesela şey olmadı. Hemen Sultan Hanım filminin bir başka... Ay Fahir, bütün filmleri sen söylüyorsun yarışmacılarımıza ve tabii ikisi de bize kalmadı yani. Yani. Unutulmayan film sahneleri aklımdan çıkmıyor. Hatırladıkça gülüyorum veya hatırladıkça e, ne oluyorum? Ürpevliya dediğimiz sahneler. Telefonumuz 210 30 sevgili Twitter'dan meşgiler. da sorduk. Twitter'dan ha, da buyurun an? gelin. Ee, Begüm Hanım demiş ki Şintler'in listesi. Hangi Hayır. sahne olabilir? Hangi sahne? Kırmızılı elbiseli ee, şey, kız çocuğu. <gülüyor> kırmızı paltolu kız sahnesi. Ay vallahi ürper. Ben hep böyle sempatik filmler hatırlıyorum nedense. Şintler'in listesim. Potemkin zırtlısına mı göndermeydi? Neydi bu? Kırmızı paltolu, kırmızı olmasın şey. Listelerde var şu anda kayıtlara da geçti yo, de. Yo, ben onu ne, kısık sesle söyledim. Kısık sesle söyledik Çok çok oldu. listesine verdiği cevap ne olabilir? Yazmış olabilir. Neydi şimdi? Schrödinger'in kedisi mi? Ne? Şinist. Sen beni çok klas bir adam zannettin galiba <gülüyor> Tabii ki yavanlıkta tavan yapmış bir adamdan bahsediyoruz Şinit Sel'in listesi Ooo oh. dur o zaman benim şu anda Silifgen'in yoğurdu diyecektin <gülüyor> Beyin okuma teknolojisiyle Sizi bir şeyden kurtardım sevgili dinleyiciler ee, vallahi... American History'de Kaldırımda kafa kırma sahnesi demiş Kıramanüel Hanım Allah Herkesin kafasında niye böyle sahneler var ya Günaydın efendim Günaydın nasılsınız Teşekkür Teşekkür efendim. Kimle görüşüyoruz ben Özgür Ustaer şu an kızlarımı okula götürüyorum sizi aramam için çok ısrar ettim Çok yetenekli biri olduğunuzu düşünüyorum özellikle kızlarınızın gözünde Çok yaşasın kızlarınız ha, hanım, teşekkürler. Kaç yaşında efendim kızlarınız bir de isimlerini alalım ee, Biri 11 bir yaşında biri 10 yaşında Maşallah, Maşallah. İsimler? Duru ve Ada Duru ve Ada Evet Özgür Bey tebrik ediyoruz. Duru ve Adaya da selamlar gönderiyoruz evet, buradan. İdarese evet, diliyorum. Teşekkürler. Şu an utançlarından Koltuğa yok oldular. Aşk olsun. Gömüldüler <gülüyor> onlar şu anda. <gülüyor> Araba tarafından emilim. Film sahnesinde Yücel Saksıç'ın en son sahnesi. Hayatların bir anda çözülmesi. <gülüyor> çözülmesi mi? Evet, evet, aynen. Filmda gibi yürümeye şey başlamıştı. Fakat yürürken bir anda düz yürüyüyormuş. Beyefendim. Hmm. Çok teşekkür ediyoruz. Peki Kızlarınız ben niye? Teşekkür... Özgür Bey çok özür dilerim Kızlarınız siz bunu hep şey, evde yapıyorsunuz da kızlarınız da bundan etkilen Onu şey yapsana baba mı dediler? Ne dedi Duru ve Ada? Yani arayacağıma inanmadılar. İstersen öyle dediler. Ben arayınca da şimdi seslice duruyorlar. Arkada Biz... <gülüyor> <gülüyor> Özgün Arkada protesto. Biz... Konuşmak isterseniz vereyim diyeceğim ama intihar ederler diyor. Biz yandan. soruyu sorduğumuz zaman siz kızlarınıza dönüp cevabı mı verdiniz yayında? Yo ben... Ararım falan Aa, mı dediniz? Nasıl dediniz doğru? yo arayayım mı dedim. Onlar da aramazsın falan dediler. Aramazsan arayayım demiş. Ya. Aramazsam <gülüyor> ne olayım lan dedim. Aramak <gülüyor> Çok iyi <gülüyor> <arkadaşlar>, <gülüyor> efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize hoşça kalın. Hoşça İyi günler, hoşça kalın. Aliterasyon demiş ki Inglourious Bastards'ın açılış ve bar sahneleri muhteşemdir demiş. Inglourious Bastards. Çok Bastard. doğru. Bar sahnesi hangisiydi? Bu bar ama sahnesi patlamalar iki elle yapmazlar falan. O sahne miydi? kadının olduğu ve sonra patlangaçla biten sahne. Evet. Yani ortalık karışıyor ya tamam. Bar sahnesi deyince benim de from dust till town o şey aklıma geliyor. Barın dışında. Hadi yap fire. Hadi. Hadi. hadi onu da yap. 4 ya. haftadır bekle bir konu. Yayını yap zorlar. Onu, yayını yapma. zorlar Oktay. He. Yani çağırıyor da çığıran var ya Gelin gelin burada neler var Gelin arkadaşlar içeride eyley niye doyacaksınız Aile salonumuz içeridedir Evli body's nişantaşı pazarı gibi bağıran evet, adamı evet. diyorsun değil mi? E Sulbi demiş ki e, Fıstık benim olacak Bileceğim üstüne vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı demiş <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten aklına geldikçe için hayatta bir şey elinden gittiği anda gözünde <gülüyor> o görüntü can, canlanıyorsa beyefendinin zordur şeyler. Ne ismi efendim? Ah efendi tahmin ediyorum. Elseul bir e, El eyeliner. E, onun dışında Doğan yetiş demiş ki Vizontele'de e, baba akı yok. O neydi? Baba akıyor. yok. Baba akıyor. Şey mi? Yılmaz Erdoğan'ın. Vallahi bilmiyorum. Söylediği şey Yılmaz miydi? Erdoğan şey filmi deyince aklıma araba nerede? Para nerede? Araba nerede? Para nerede? Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın merhabalar. Beyefendi sesiniz çok boğuk geliyor ya. Ayrıca radyonuzun nuzun nuzun nuzun, nuzun sesinin ni ni ni ni ni ni. kısar mısınız? Hn hnaz hnaz hnaz hnaz. Şu anda nasıl iyi gidiyorlar? Aynı boğuklukta. <gülüyor> Ne yapıyor? Bir, birisi ümüğünüze mi çöktü? Yani ümük dediğimiz Boğan, Boğaz bölgesi. Boldayım. Ee, şu anda araç içerisinde o yüzden olabilir. Şu anda bagaj Ayakta içerisindeyim. Evet. Kaçırılıyorum. Lütfen yardım. Hemen alalım isminizi. Aslında mantığı benim aklıma birkaç tane geliyor. Ee, Önce sahnelerde, sahnelerde alalım adınızı alalım mı? Adınızı alalım mı? Adınızı alalım mı? adı mı? Adımı, pardon tabii Erdal. Erdal Bey. Erdal. Hangi sahneler ee, var aklınızda? Kibar Fevzo'da bu e, Havuza Esans muhabbeti var. Havuza Esans. Havuza Esans Havuza, Havuza esans değil. Herhalde. <gülüyor> ben bu suyu mesela eksik diyordu. Havuza bu Esans. Şeyler şeyler. Havuza Esans. Tamam. Havuza Esans sahnesi. Onu hangi film olduğunu ama... ben anlayamadım ama hangi film? Kibar Fevzo'da Havuza evet. Esans. Kibar Fevzo'da Şenarşen e, havuzda yüzerken hmm. Kemal Sunal geliyor e, anladım ha, da, orada şey da yapıyordu da Ha şimdi hatırladık <gülüyor> evet çok teşekkür ediyoruz evet, vallahi Erdal Bey e, hangisiydi filmin isim net hatırlayamıyorum ama e, bu şey vardı gömülme sahnesi vardı yine Kemal Sunal Şenarşen e, kan davası e, filminde değil Suma, mi Kıbleye muhabbeti vardı tamam nasıl şey hmm. orada hava alacak da Başını, Başını oraya var. döndürün. Hayır, orası olmaz burası. Hayır, burası olacak. Orası olmaz burası. Evet, size aynı sahneyi <gülüyor> yaptığım <teklif> için teklif <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sağ olun <gülüyor> Erdal Bey, görüşmek Erdal üzere. Sağ <gülüyor> <kalın>. görüşmek <gülüyor> üzere. Dinleyicilerimiz fark etmiştir. Ee, sizin unutamadığınız sahneleri fayyun için canlandırma durumu da olabilir. Tabii eğer ki. bildiği bir sahne. Büyük bir ücret karşılığında <gülüyor> elbette. <gülüyor> Bu dakikaya kadar da bilmediğin sahne çıkmadı herhalde. Yani şu ana kadar e, bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bütün... Melik Kumbul oldu demiş ki bayağı var. Gibson savaş öncesi. Hayır. E, <gülüyor> Gösterme konuşmasıyla başlayan evet. Scotland Forever diye bağırarak bitirdiği sahne. Ya bunlar Scotland Forever deyip ondan sonra Kabayetlerini gösterdikleri bir başka i̇şte sahne. Atlayla bir oraya bir, bir oraya, oraya gidiyor. Ya. Tam olarak Al orada şey inceliyor şey. acaba böyle. Bunların kabayetlerine bir bakayım. Nasıl? Bir oraya gidiyorum. Bir buraya gidiyorum. Bir maşallah çok iyi izleyerek. Günaydın Aa. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Tuba. Tuba hanım hoş geldiniz. Hangi sahne var aklınızda? Benim çiçek albastan zaten sürekli kullandığım hayatta da ona bir haksızlık olduğunda ne demek Şakir'e çay yok? <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Ne demek Şakir'e çay yok? Peki. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Biraz reklam dinlememiz Geçim gerekiyor. Hemen ardından devam edeceğiz. Çok Görüşmek güzel. Çok güzel film söylemişti aslında Tuba Hanım. O filmler çok böyle unutulmaz şeyler var ama. Tabii canım. O şey atışma, atışma saynesi falan fıstık. O zaman reklamlardan sonra tatlı tatlı devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümörsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Radyo Tümörü'nün 109. özel gösterimi Mad Max Fury Road'a davetiyeler veriyoruz. Telefonumuz 210.30. Twitter adresimiz @ModernSabahlar. Unutulmayan film sahnelerini soruyoruz davetiye vermek için. Buyurun Oktay çok, Bey. Yağdı dediğiniz çok, şeyler. Çok tweet var. Ee, şöyle okuyabildiklerimizi okuyalım. Demiş ki e, Kars Pars Kambala köyden indim şehre Altın sayma sahnesi. Doğru e, Demiş. Doğru. Zaten sonra... Zeki evet. Alasya'yı Kaybettiğimiz gün hepimizin aklındaki Sahnelerden biri de Oydum. oydu. Evet. Ezgi Hanım galiba e, Gülen Gözler ve Seviyorum veriyor musun? Münir Özkul'un hayır demesi Ve filmin sonunda uçakla eve girmesi Bu sefer başka geliyor. Bu çok komik Bu sefer başka geliyor deyip Bütün masaları falan tutup Aynı zamanda da sallamaları Münir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oyuncuların. <gülüyor> çok güzel ondan sonra e, baba filminin açılış sahnesi barış yanar katılmam mümkün olmadığı için davetiye için teşekkür ediyoruz yetişemiyoruz teşekkürler diye bağlamış açılış sahnesinde ne var ya babanın kediyi aşırı... seviyor terziyle konuşuyor o sahne düğün hmm. Yo, hayır canım düğün sahnesinde ya, ilk... Ilk... direkt babayı gördüğümüz sahne galiba direkt kedi, orada düğün kedi, kedi kedi kedi içeride kediyi evet. sevmeyle mi başlıyordu orada of senaryoda of... kedi yokmuş Marlon Brando kedi bulunca almış. Ben bunu alayım güzel aksesuar olur demiş. Damla Doğan, Gains of Thrones'ta e, Robb Stark'ın ölürken e, annesine dönüp... E, anne. Niye bunlar hep bizim başımıza evet, gidiyor dediği sahne unutulmaz. Anne, vasını. annem diye sahnesi çok sarstı. Hala sarsılıyor demiş. Ali Bey demiş ki rezervör köpeklerinde garsona bahşiş verme muhabbeti. Filmin başındaydı değil mi o? Dünyanın en ince... <gülüyor> sahnesi. En ince... Keman sesi miydi neydi? Cık, Yok encek, en, neydi en, küçük ha, en küçük en küçük kemanının sesi. Hı hı. ben bunu Aline öğrettim. Ara ara yapıyoruz. <gülüyor> Çok güzel bir babanın büyük, <gülüyor> kızı, büyük <gülüyor> kızını <gülüyor> öğretebileceği <gülüyor> en güzel şey. şey. Süt kardeşlerde eee <gülüyor> <gülüyor> datdiri dat tat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat Ondan sonra Tony Montana'nın telefonlar ya telefon, telefon yokta olsun, olsun. Yok, dedi şey telefonu ya olur mu? Okuyabildiklerimizi okuyoruz işte. Başka neler var? Ee, baba filmindeki at kafası sahnesi. At kafası. Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. Hu -hu. <gülüyor> Alamıyor. Alamıyor. Barış Özgür Pepe'nin halay çekmesi sayılır mı diye sormuş. Sayılmaz, evet, sayılmaz, mı, sayılmaz mı, mı, efendim? Sayılır tabii ya. O da gene sinema tarihine altın sayfalardı. Kıvanç Bey, ilk kez gören Şener Şen <gülüyor> Kardeşler, Günaydın Alo. efendim. Günaydın. Iyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? E, Halil ben. Halil Bey hoş geldin Hangi sahne var aktınız Halil Bey? Ee, bu şey vardı ya abi e, Teldeki kuş Mel Gibson'ın evet, evet Teldeki kuş Orada, orada e, böyle şey, otelden kaçarken Hani e, böyle uzun etekli Kadın böyle bir anda böyle Rüzgar esiyor kadının O görünüyordu ya ha, evet. Evet. O sahneyi evet unutamıyoruz Biz <gülüyor> <gülüyor> de Halil Bey yani siz de <gülüyor> Bu tür şeylere <gülüyor> merham <gülüyor> var eşim için istiyorum Hadi tamam, şimdi şimdi biraz topladı, ha, topladı. Topladınız şu anda biraz topladı. evet, topladım. <gülüyor> Kaç yaşında izlediniz Halil Bey bu etek açılma sahnesini? 14 Forka... 15 diyorum ben size. Tam yaşın yani. Tamam tamam tam yaşı yani. Tamam, evet, tam, topu, tam yaşı yani. Unutulmayacak. <gülüyor> olur. Evet tabii. Olur olur olur. Video, videonun kafasını mı bozmuş o lan? <gülüyor> başı al başı al başa al. <gülüyor> Temizlikçi gazete lastik temizliği bekleriz biz. Evet. Çok temiz. teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Eyvallah, hoşçakalın hoşçakalın. Ondan sonra, Oktay bu ne? İyi, iyi kötü çirkinler çok. Onu kapanış yapalım. <gülüyor> abi. Tamam. İyi kötü çirkinler çok sahne var. Onur Bey e, ne demiş? küvette onu vurmaya gelen adam konuşurken çirkin adamı vurur ve e, If you want, should, should don't talk der demiş. Teşekkür ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Adım Evrim. Evrim, Bey, hoş geldiniz. Çok evet, teşekkür Bir dinleyici olarak ilk önce <gülüyor> adımı vereyim de falan filan Evet, Peki hemen ee, yani ilk akıma gelen filmiz söylemek efendim. Ensaret'in es Redemption. <Sessizlik> o film evet. değil mi? Evet evet. Bir <gülüyor> öz özgür olduğu sahne her zaman aklına geliyor. Hani siz bunu sö söylediğiniz anda hemen arayın dedim. Hmm, Peki. Deyin, özgür olduğu sahne. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek evet, üzere. Rica ederim. Iyi günler. Ya özgür olduğu sahne dedi. o şeyden affedersiniz ee, çıktığı yer işte böyle bir duruyor ya. Kuburun şeyinden gidiyor da oradan çıkıyor. Yağmur yağıyor. Bir esnada da bu O sahnesini unutamıyorum. Hemen sağdan bağırıyorlar. Five, Hector! Önden taraftan bağırıyorlar. Madmet! Birden biri geliyor. Freedom! Yani galiba bir filmin sahnesinin unutulmaz olması için bir bağırış çığrış gerekiyor Filmin adının bağırıldığı sahne. Ben hiç unutamam onları. Evet. Hep aklımda yani. Show, Show, şey var, var ya, Star Wars'ta. Star Wars diye bağırıyor. Revenge yani. bağırıyor. Revenge! <gülüyor> İyi kötü çirkin de öyle bağırıyordu Clint Eastwood. İyi kötü çirkin diye. Günaydın efendim. Alo. Alo. alo. alo. Merhaba ya. hanımefendi hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Kimle Merhaba. Merhaba. E, Duygu Bilcan'dan. Duygu hanım dinliyoruz sizi buyurun. E, ya o ara, tweet attım tweetimi de okudunuz mu orada bilmiyorum çünkü ilk telefon açıldığında Star Wars diyordunuz. <gülüyor> e, yok e, yok, yok Atlamış olabiliriz Duygu hanım dinliyoruz buyurun hemen söyleyin. I my brother and I love you demek istiyorum ben. Hmm, evet çok hmm. güzel. Şehir dışında mı sunsın? Hani, anakin şimdi, sen benim kardeşimsin dediği sahne. Evet, şimdi, aynen öyle. Duygum şimdi geldi Twitter. Şehir dışında mı arıyorsunuz? Siz nereden? Evet, Ankara dışında mı İstanbul, İstanbul'dan. Çok, çok iyi, i̇yi yaptınız. bir mahcubiyetle söylediniz. İstanbul'dayım diyeceksiniz, Duygu Hanım. <gülüyor> ya mahcubiyet değil tabi seviyoruz şehrimizi çok da. Yani orada olmadığım için mahcubiyet tabii. Gurbette, yani. gurbette. Şu anda bizle birlikte yok, olmak isterim. Gurbette değilim ya. Ankara'ya hayatında iki kere geldim. Yok yok, gurbettesiniz. Ya, gurbet, yok gurbet. gurbettesiniz. Gurbettesiniz <gülüyor> Duygu Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. <gülüyor> Selamlar diliyoruz size. Evet. Teşekkürler efendim. Teşekkür Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kubilay Bey demiş ki Fight Club gökdelenlerin patlama sahnesi, patlangaçlığı sahne. Evet. Final sahnesi orada bağırıyor, kızın elini tutuyor. Fight Club diye bağırıyor. O <gülüyor> sahne. Ondan Oktay sonra Bey, az önce selamlar diliyoruz dedim. Selamlar diliyoruz dedim, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Bir Selamlar diler misin? Selamlar. Harlan demiş ki Elephant Man adlı filmde tren yolu istasyonu sahnesi Aa, onu bilemedim. Ben. Elephant Man diye bağırıyor etraf evet, gelirken. Nasıl oturur Ya onu bilemedim. Damla Hanım Leon, Natalie Portman'ın saksısıyla sokakta koşar adımlarla yürümesi. Ay orada da En sonu mi? muydu o şey? Yok, en sonu. En, en sonu roketledikten sonra şey. Leon öldükten sonra. Ay o... dur söyleme belki izlemeyen vardır. Orada Leon diye mi bağırıyordu yoksa Suikastın böylesi diye Hayır, mi? Hayır Leon diye bağırıyor Leon, Leon diye bağırıyor, bağırıyor. Leon'un müziğini çalar mısın? Çünkü biliyorsun ne zaman televizyonda oynasa Dalma, O dönem hissek şarkı olarak Leon'un müziğini çalar mısın? Ama Allah. çalalım biz yani sabah programı olduğumuzdan beri O şarkıya denk getiremedik Bir türlü. Yaz oraya Leon'un müziği <gülüyor> Leon'un müziği Tehlikeli ilişkiler. Michael Pfeiffer giderken John Malkovich camdan bakar Bahar yazmış. Bakarak olur Ve e, uşağına der ki ee, Uşak mı? Öğrenmek istiyorum. Neyi öğrenmek istiyorsunuz efendiler O kadının diyerek devam eder. Filmden böyle bir şey başlayan Öğrenme. bir rekliği vardır. Onu işte demiş hiç unutamıyorum O doğrusu vardır. Türkçemize öğrenmeyi istiyorum <gülüyor> diye geçmiş. Bilmeyi mi? istiyorum demiş. <gülüyor> Çok merak ediyorum demiş. Hadi Ozan Leon'un şarkısı. Meşhur Leon'un şarkısı Sting ve Shape of My Heart radyonuzda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Son dakikaları sevgili sanat severler Telefonlar aldık Twitter'dan cevaplar aldık Bir de size söylemeden Ben bir çılgınlık yapıp Façe'den sordum soruyu Hayda. Hayda. Çok Allah. güzel yapmışsın e, e, ama Son bir telefonumuz var onu da al da O son telefon çünkü son telefon akılda kalır Onu evet. alsaydık her şey değişirdi deriz evet, Yıllar evet. sonra belki Günaydın efendim diyoruz ve Yanlış düdük sesi aldın. o zaman düdük Yanlış sesi, aldın Düdük, düdük seni döndürünceye kadar Düdük sesi döndü mü? Döndü mü? Dönmedi mi? Döner mi? Dönmez mi? O son dönerse. telefonu almamız lazım sevgili dinleyiciler. Ne olur ne olmaz belli olmaz. Çünkü. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? E, can, can Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hangi film sahnesi var aklınızda? E, ya aslında iki tane var da. Acaba şey olması önemli mi? E, etkileyici ve ya da komik anlamında. Yok canım sizin için güzel olsun yeter. Ha, sizin tamam. için etkileyiciyse Şimdi... bizim için de etkileyicidir Can ha, <gülüyor> Teşekkürler. E, şey var aklıma ilk <gülüyor> gelen ya. Mesela, onda mesela arada bir e, açıp izlerim. Bu. E, Yüzükler Efendisi'nin ee, üçüncü filminde şu e, Rohan'ın e, Gondor'a geldiği sahne böyle gün doğumunda falan. Bu hmm. vesaire ekleyebiliriz bence de bir şey. Erkinden yola. Çünkü orada Rohan'ın dediği laf var. Erken kalkan yol alır. Erken eğlenen. Evet. Yani? Oh, Ama o ah, ah, ah, yemin. Rohan'ın da filmin sonunda Yüzüklerin Efendisi diye bağırdığı sahnede unutulmaz Hatta hat o şey diye bağırıyor. Kıymetli mi? Kıymetli misiniz diye. Kaçta bağırıyordu? Can Bey o kaçta oluyordu bu bahsettiğiniz şey? üçte Üçte miydi? Üçüncü filmde ya. Tamam şeyde. tamam. Ha. Tamam tamam. Hatırladım ee, hatırladım. Yüzüklerin Efendisi 3 diye bağırıyordum. Tamam tamam. Oradan hatırladım ben. Evet Kral'ın Dönüşü. Bir de aslında şey var ya. Onunla evet. söyleyebilir miyim? Tabii yani, söyle hadi. E, şu şu Avengers'ın e, ilk filminde şu... E, Avengers diye sahne mi? Evet Hulk'un Loki'yi bir tartakladığı bir sahne var. Evet tartaklıyor e, mu? Yerde. Tartaklıyor. Evet, Yerden yani yeri vuruyor. Tartaklıyor. Evet hmm. aynen öyle. Ondan... O yüzden de güzeldir yani iyi hatırlarım. Yani. İyi tartaklamalardan biridir sinema evet, tarihindeki. Evet, Teşekkürler gerçekten. efendim. Sağ Görüşme olun. Üzere. Görüşmek üzere. Evet. Tartaklı'dan mı bağırıyordu orada yoksa... Evet. Evet, Avengers evet, diye bağırıyordu. Avengers diye bağırıyordu. Evet, evet, hep evet, diye karıştırıyorum ben onları ya. Şu façadan gelen cevapları da okuyalım. Bundan sonra façadan da, da soralım. Oku, okuyalım Şimdi, o zaman. Facebook.com slash Modern Sabahlar'dan bize ulaşabilirsiniz. Bu sayfadan da takip edebilirsiniz bizi. Ee, burada çünkü insan insanların isimleri de var ya daha kolay oluyor. Mesela Berkan Bey. Şener Şen Şekerpare filmindeki Şansım Yok Ölemedim sahnesi diye. Bir de Şansım sahnesi Yok dedi. Ölemedim. Cemile Doğan bilmiyorum bu ama... ...Düğün Dernekteki Topçu Fikret'in olmuşu kuru yemişçi sanma sahnesi aklıma geldikçe hala gülüyorum. Hmm. Ah nerede filmin nikah me memuru sorar. Selimoğlu Ferit Kocalı, Selimoğlu Ferit Kocalı'a kabul ediyor musunuz? Adile Naşit nasıl etmem sevişiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tosun Paşa filmindeki hamam kavgası demiş Görkem Ekmekçi. Şener Şen'in kan ve gül şarkısıyla kız istemesi. Bilmiyorum onu ben. Kan Tosun ve Gül, Gül. Tosun Paşa'da mı? Tosun Paşa'da. Tosun Paşa'da mı Kan ve Gül şarkısıydı? Tosun Paşa galiba Tosun Paşa'ydı ya. Marty McFly bana kimse tavuk diyemez sahneleri demişti demiş Dilek Ilgın. Aa Her filminde var doğru. Unutulmaz sahne. Ee, Ozan Bey Kaplink dizisinde Steven Kırlent krizi diye bir de link göndermiş onu gönderdik. Ondan sonra v For Vendetta'da parlamento binasının uçtuğu sahne. Hmm. v For Vendetta Aa, diye bağırıyordu herkes. Kaplink'te şey diye. Yıldır Aybey galiba. Şey benim sahne aklımda. Ney? Hi, I'm Giselle. I'm a Frenchman. Jack, çok güzel bir sahnedir. Yaşar Usta, ne güzel. Bir de, bir de tiratlar var. Tiratlar, tiratlar. tiratlar. başta altında da neler göndermiş. Bir gün de tiratlar yapalım. Mı? Ya da bizimle. bir iki tanesini söyleyelim. Tamam. Sonunda tiratlar yapalım. Sonra bir gün Ozan Bey demiş ki Yaşar Ustanın bak beyim de başlayan müthiş tiradı. Evet. Sen mi büyüksün, ben, ben mi büyüğüm, büyüğüm diye de bir bu. Bir terdir mi? <gülüyor> bir <biter>, biridirim. <gülüyor> Ondan sonra Gizem Hanım, babam ve oğlumdaki açaydım, kollarımı gitme diye idim diyen Çetin Tekindor. Bir de ne vardı dur, Dolularımı onu bulabilirsem. Açaydın. Masumiyet filmini yazmıştı bir dinleyicimiz. Evet. Masumiyet, Tahluk bilgilerinin bir şeyi vardır ya. Aynı mahallede bildik. Evet, o tiradı vardır. ne Kim yazmıştı onu bulamadım mahallede şimdi. Ha, Yiğit Bey. Yiğit Bey göndermiş. Ay çok teşekkür ederiz <Gülüyor> tüm dinleyicilerimize. Hakikaten coşturdu bizi. Güzel şeyler de aklımıza getirdiler sağ olsunlar. Ey, Bizim iyi. aklımıza da bir şey geldi Ege. Oktay bu ne Elma, sehoy Selma Aridina hoy Elmas Elmas netia Elmas dirdia netia Elmas netia Elmas Çok teşekkür ediyoruz gerçekten de. Ee, burada tabii bizim... sonuna daha gelmenin coşkusu. Bizim yo bizim yorumumuz da var burada. Tabii. Yani aynısı değil. Çünkü evet Şaban yerine Oktaydı. Şaban. Ne? Tabii o da bir yorum ama yani aynısını biz sadece şarkılarda yapıyoruz. Keşke vaktimiz olsaydı. Kendi de... yorumumuzu katıyoruz. Yani bir de yorumsuz aynısını yapsaydınız ama maalesef vaktimizin sonuna geldi. Fes başıma, fes başıma püskülü beğen olay. Kapatsana mikrofonu. Şey ha, kaldı kapatayım da şanslı ismi söylesek, telaffuz etsek ben mesela çoktan kapatıyorum. Söyleyelim. 25, Big Lebowski'den çok fazla sahne var. Onu da bir söyleyelim. Right Mustafa Bey mesela Big Lebowski. On all sides by the inequities of the selfish. Ama faysen, istersen yan stüdyoda kayıt al bunu in the name of charity <gülüyor> and the good. <gülüyor> Biraz alttan alta gelsin ya kapatmayalım da güzel de duyuluyor <gülüyor> çünkü. Evet sen Şu ne diyorsun? diyorsun? Mustafa Aygün Bikle küllerinin savrulması sahnesi tabi o demiş. demiş onu da temsil <gülüyor> Şanslı ismi söyler misiniz, Oktay Bey? Bu bunu durduramıyoruz çünkü. Tamam, e, şanslı ismi o söylüyorum. diyeceksin ya. Bizden e, bilet isteyen, daveti isteyen, isteyen pek çok dinleyicimiz var. E, onlara çok teşekkür ediyoruz. E, Kırılacaksak özür de diliyoruz. Ama Radiotu'dan, Radiotu.com.tr'dan kazanma şansları devam, devam ediyor. Merak etmesinler. Aktan akta. Aktan akta. Tebrik ediyorum size. Tony ediyor sizi. Montana, say hello to my little friend. Tan ...bir şarkıyla veda ediyoruz <gülüyor> bugün. Öyle demiş. Şey, Soptanus değil mi bu? Hı -hı. Soptanus'dan bir alıntı yapmış. Yarın sabah söylüyorum. görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Güzel görüştünüz. Senin için akşamı gününüz. Hoşçakalın. bir gün olacak.